Kıssayı Salih Aleyhisselam Ad kavminden sonra Şam ile Hicaz arasında Hicri denilen mahalde Semut kavmi zuhur eyledi. Onlar dahi dağları deldiler, taşları oydular, gayet muhkem evler yaptılar ve tarika haktan saptılar. Cenab-ı Hak onlara Salih Aleyhisselam'ı gönderdi. O dahi kavmine büyük mucizeler gösterdi. İçlerinden pek az kimse iman etti. Sahirleri imana gelmeyip küfrü dalalette kaldılar. Nihayet gökten bir sayha, kuvvetli ses geldi. Cümlesi helak oldu. Hazreti Salih ile ona iman edenler Mekke'ye varıp orada ibadet ile meşgul oldular.